Merhaba yine bir pazartesi günü ve yeni bir söz programıyla karşınızdayız bugün ben Gözde sizlerle beraber olacağım. Aslında bu program bir ekip iş olduğu için her hafta farklı bir ses duyuyorsunuz. Bildiğiniz üzere bu programın genç bir yapımcı ekibi var çocuklardan oluşan. Ama bazı zorunlu durumlarda bizler devreye girmek durumunda kalıyoruz ve programı bizler sunuyoruz. Bu hafta geçen hafta 28 Şubat günü ilk canlı yayın programımızı yapmıştık. Deniz ve Zeynep programı sunmuşlardı. Ve 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi ile ilgili gözlemlerini ele almışlardı. Bu hafta aslında yine 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresini biz ele alıyoruz. Çünkü gerçekten çocuk hakları alanında şu an gündemde olması gereken ve üzerine çok konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bu hafta geçtiğimiz haftadan konuşulanlardan daha ziyade daha farklı noktalarını ele alacağız. Geçen hafta özellikle çocuk katılımı meselesini Deniz ve Zeynep konuşmuşlardı. Hatta Millilerin çocuk hakları komitelerinden gelen arkadaşlarla röportaj yapmıştı Söz Küçüğün ekibi. Çünkü Söz Küçüğün ekibinin de bir sunumu oldu Türkiye Çocuk Hakları Kongresi'nde ve onların da görüşlerine yer vermişlerdi. Biz bugün daha ziyade özellikle bu 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi ile beraber aslında bir de ulusal Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi taslağı oluşturuldu. Ve Kongre sonunda bu stratejinin taslağı 81 ilin çocuk hakları delegelerine Başbakan'a, tarafından başbakan'a sunuldu. E, bu yüzden de aslında çok önemli. Çünkü çocuk hakları ile ilgili böyle bir genel bir strateji belgesi oluşuyor. Bu belgenin içeriği, e, bu belgenin kongrede neler konuşuldu, nasıl bir katkı sunuldu. E, başından beri çok önemsiyorduk. E, bu yüzden bugün programda biraz daha e, tabii ki çocuk katılım meselesini de kesinlikle değineceğiz. Çünkü o çok büyük bir e, bizim için üzerine çok konuşulacak ve e, bir gündem ama bir yandan da bu strateji belgesinin aslında ilk baştaki sürecini ve strateji belgesinden daha önce e, acaba kongre öncesi görüş istenmişti. Bu görüşler nelerdi? Biraz bunlar üzerine ve ardından da kongre sonrasındaki sürece de biraz değineceğiz. E, programa da e, Gündem Çocuk Derneği'nden Emrah Kurum Soy e, bağlanacak. E, Emrah'la beraber aslında birazcık bu strateji belgesinin içeriği ve kongrede strateji belgesinin tartışıldığı oturumlar üzerine birazcık konuşacağız. Ben çok kısa aslında bu strateji belgesiyle ilgili size bilgi vereyim. Daha sonra da Emrah'la konuşmamıza devam edelim. Bu 25-27 Şubat tarihlerinde gerçekleşen 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi'nin öncesinde basın bildirilerinde kongre ardından 440 gün önce süren bir hazırlıktan bahsediyorlar. Bu strateji belgesi 440 gün bir hazırlık süreci geçirmişler ve bu 3 gün boyunca kongrede de bir oturumda tartışıldı ve çocuk ve yetişkin görüşleri alındığını ifade ediyorlar. E bizler de aslında çocuk hakları alanında çalışan e, sivil toplum kuruluşları burada gözlemci olarak katıldık ve görüşlerimizi ifade etmeye mümkün olduğunca çalıştık. Ayrıca 28 Ocak'ta e, ilk taslak e, bizlerle paylaşıldı ve sivil toplum kuruluşlarından ve üniversitede... Üniversitelerden görüş istendi. Ee, biz de aslında 7 kurum olarak e, farklı sivil toplum kuruluşları ve üniversiteden farklı kurumlar olarak aslında isimlerini de hemen e, burada söylemek gerekir. E, eğitim reformu girişimi, çocuk istismarını ve İhmalini önleme derneği, gündem çocuk, e, çocuk çalışmaları birimi, sosyal hizmet uzmanları derneği, e, genel merkezi, özgürlüğünden yoksun gençlerle dayanışma derneği, uluslararası çocuk merkezi. ...olarak bir toplu halde bir görüş bildirdik. Bu aslında ayrı ayrı görüş bildirmekten ziyade toplu halde ve aslında bir şeylerde ortaklaştığımızla belirtmek için çok önemsiyorduk bu görüşü. Ve görüşü de aslında 14 Şubat tarihinde... Yetkililere ulaştırdık ve kongre süresince de aslında orada yazdıklarımızı tekrar dile getirdik. Çünkü kongrenin başında bize dağıtılan strateji belgesi taslığı bize ilk gelen taslakla aynıydı. Bu değişikliği yapamadılar kısa sürede. E umarım bundan sonra bu görüşler dikkate alınarak ilerlenir. E bu strateji değerlendirdiğimiz bölümü aslında birkaç başlık üzerinden değerlendirdik ve Emrah da bunun üzerinden konuşacağız. E bu altı başlık şöyleydi. Belgedeki çocuk algısı, belgenin temel aldığı ilkeler ve değerler, belgenin hazırlık süreci, gerekçelendirme bölümüyle ilgili yorumlarımız, stratejik amaçlar ve eylemler bölümü vardı bu belgede ve bunun içeriğine dair görüşlerimizi belirttik. Ve ayrıca genel olarak dil ve akış ve biçimlendirmeye dair de görüşlerimizi ve değerlendirmelerimizi sunduk. E bu yüzden şimdi... Emrah'a bağlanalım ve Emrah'la beraber hem bu strateji belgesini hem de kongre'de yaşanılanları ve gözlemlerimizi sizlere aktarmaya çalışalım. Emrah merhaba. Merhaba. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Uzun bir zamandır sen yine program yapamıyorduk. Evet. Evet. E, ben aslında biraz bahsettim bu strateji belgesi sürecinden ve Çocuk Hakları Kongresi'yle ilgili. E, i̇lk önce aslında bence e, biraz sohbet üzerinden hani Çocuk Hakları Kongresi'nin ilk daha daha gitmeden biz kongreye strateji belgesinin taslağı bizim elimize ulaştı. Ve biraz strateji belgesiyle ilgili de değerlendirmelerimizi altı başlık altında derleyip aslında kongresi yeterliğine göndermiştik. Evet. E, aslında ilk oradan başlarsak sen mesela taslağı ilk eline aldığında neyi gözlemledin? E, hani özellikle... E, Neler dikkatini çekti? Biraz oradan bahsedelim istersen. Tamamdır. Ya aslında dediğim gibi bir süredir çok önemli ve çok değerli bir çalışma başlığı altında bu strateji ile ilgili bir gündem vardı ve sivil toplum kuruluşlarına da görüşe açıldı. Kongreden önce işte taslakla ilgili neler yapılabilir, neler eklenebilir diye. Stratejiyi ilk elime aldığımda aslında. İşte senin de söylediğin gibi altı temel başlık altında e, sıralayabileceğimiz konularda bazı endişeler gözüme çarptı. Bunlardan birincisi belgedeki çocuk hakları, e, daha doğrusu çocuk algısı ile ilgili bir değerlendirme de sıkıntı olduğunu düşündüm. E, temel aldığı ilkeler ve değerlerle ilgili bazı kaygılarımız oluştu belki hazırlık süreci konusunda keşke daha iyi olabilseydi diye böyle önerilerimiz oluştu Stratejinin gerekçelenmesiyle ilgili bir değerlendirme, amaçların, eylemlerin birbirleriyle bağlantısı, ilişkisi, kopukluğu ile ilgili kaygılar. Bir de dil, akış ve biçim hakkında bazı Hı -hı. konulara değindik. Aslında belki şuradan da başlamak lazım. Gerçekten de hani Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni onayladıktan sonra böyle bir strateji metninin oluşturulması konusunda bir ilk adımı attı. Gerçi bunu 20 yıl sonra yaptı neredeyse ama yine de önemli bir adım ve evet, katkı veren de teşekkür etmek gerekiyor bu konuda. Ama böyle bir stratejinin oluşturulması sırasında özellikle sürecin şeffaf, hani zamandallıkla ilgili yani aceleye getirilmemiş olması, herkesi kapsayıcı bir şekilde hazırlanması, geri bildirimlerin yani stratejiye ee, önerilerin ve eleştirilerle ilgili geri bildirimlerin alınması. Bir de bu görüşlerin eleştili ortamlarda alınmasıyla ilgili bir e, problem vardı aslında. Biraz aceleye getirildiğini düşünüyorum. Uzun bir zamana yayıldığını e, söylese de organizatörler. Belki şimdi e, çocuk algısıyla ilgili değerlendirme yapmaya başlarsak. Öncelikle... E, Çocukların bir birey olarak ve bir özne olarak görülmediği kaygısını taşıdım ben ki ortak hazırladığımız belgede bunları listelemeye de çalıştık. Burada hani tekrar geleceğimize atıfta bulunarak bugün içerisinde çocukların hakları ile ilgili odaklanmalar olamadı. Hani çocukların özel bir gelişim evresinde olmaları nadiren görüşlerini dikkate. E, aldığımız, çoğunun oy hakkının bulunmaması, özellikle hükümetlerin insan hakları konusundaki e, tutumunu belirleyen süreçlerde onlara e, yer vermemeleri e, bu stratejide tekrar görünür hale gelmiş gibi göründüm. E... Evet, ya aslında kongrede de genel olarak e, hani hem zaten strateji oturumlarında ve diğer oturumlarda bu algısı algısıyla ilgili e, hani bir takım sıkıntılar oldu yani mesela aslında, açılış konuşmalarından da başlayarak aslında evet değil mi? aslında açılıştan itibaren temel olarak çocuk hakları sözleşmesinin e, bir tabu değildir şeklinde e, sunulması e, tartışmaları böyle hak temelli bir yaklaşım çerçevesinde yürütmeyi de engellemiş oldu <gülüyor> e, daha çok işte e, dini bir yaklaşımla Allah'ın emanetleri olarak çocukların tanımlanması, onların aslında bugün sahip oldukları haklar üzerinde ve hakların yerine getirilmesiyle ilgili yükümlülüklerin e, görevlerini tanımlamaya yönelik tartışmaların önünü kesti aslında. Biraz böyle e, kaderci bir, e, belki hani mizahe olacak ama kaderci bir yaklaşım da izlendi. E, ve yani hani, Genel ilke ve değerlerde de uzlaşamadığımız için stratejinin tartışılmaya başladığı noktadan itibaren hani e, sanki uzlaşılan ve müzakere edilen bir noktadaymışız gibi konuşmaya devam edildi. Yani hani, bu noktadan sonra hani bu haliyle devam edelim gibi. Belki hani o noktada e, biz, bizler yani en azından e, görüş bildiren e, örgütlerin temsilcileri Mevcut metin üzerinde eleştirilerimizi ulaştırmaya çalışırken de bir savunmaya geçildiğini hissettim ben hep. Hı hı. Böyle sanki kişisel bir şekilde karşıymışız gibi böyle marjinal bir grup olarak da görüldük. Hı hı. Ki yani hani temelinde strateji metninin temelindeki çocukların masum olduğuna dair değerden itibaren sanki bir grup insan çocukların masum olduğuna inanmıyor. Ee, ayrıca hani çocuk katılımını önemsemiyor gibi bir konuma düştük. Bu aslında benim sıkıntı çektiğim noktaydı. Ve e, mevcut metinler içerisinde önerilerimizi geliştirmeye çalışırken de hani e, Genel olarak çocuk hakları sorunundan giderek uzaklaştığımızı da hissettim. Örneğin en somut yaşadığım konu eğitim konusundaki hedef konuşulurken e, metinler içinde hiç yer almayan anı dil sorunu. Yani çünkü o şu anda gerçekten çocuk hakları ile ilgili önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Türkiye'nin çekince koyduğu maddeler var bu konuyla ilgili. Bu sorunu dile getirdiğimizde doğrudan hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın stratejisinin çalışma konusu olduğuna değinildi. Bir ayrıntı olarak tanımlandı. Yani bu aslında bütüncül bir yaklaşımdan ne kadar çok uzaklaştığımızın da bir göstergesi oldu diye evet. düşünüyorum ben. Aslında şöyle bir şey de vardı. Bu arada dinleyicilerimiz belki merak ederler. Şeyin taslak hali yani çocuk bakmanın kendi sitesinde de taslağı bulabilirler. Hani bizim evet. burada konuştuğumuz üzerine yorum yaptığımız ilk taslağının oradaydı. Bugün de ben kendim baktım. Hala orada yani. Oradan ulaşabiliriz şöyle bir şey vardı aslında. Az önce Emrah'ın bahsettiği bu temel aldığı ilke ve değerlerle ilgili bir bölüm hazırlanmıştı strateji belgesinde. Ama zaten o temel ilke ve değerler üzerinden bizim yaptığımız görüşte de e, kongrede konuşmaya çalıştığımız şey çocuk hakları ile ilgili bir strateji belgesinde gerçekten hak temelli ve insan haklarına dayalı temel ilke değer ve kavramlar kullanmak yerine çok da içi doldurulmadan aslında bir takım e, bölümler vardı. Evet. Yani işte iyilik, doğruluk, güzellik, dil, din, ahlak gibi böyle hani çok aslında içleri de bölümler vardı. Biz özellikle hani onları konuşmanın zemini hazırlayacağını düşünüyorduk. Evet. Yani çünkü daha ilke ve değerlerimizi oluşturmadan stratejik amaç ve eylemlere geçtiğimizde aslında orada başka türlü sıkıntılar da doğdu. Yani çünkü belgeye sanki bir bir metin ve aman buraya geçtik. Yani bütüncül bir şekilde metne bakmak yerine bölüm bölüm eee Geçildi, Kongre'de böyle bir tartışıldı. Evet. Ee, bu da bence büyük bir endişemiz, yani endişemizde de haklı olduğumuz düşünüyorum. Çünkü temel belki değerlerde uzlaşan bir grup olarak ilerleseydik büyük ihtimalle diğer bölümlerde de daha az tartışarak ilerleyecektik. Yani çünkü bir şeylerde ortaklaşmış olacaktık. Niye düşünüyorum? Ee, özellikle biz mesela bu ilke ve kavramlarda özellikle işte çocuk hakları sözleşmesinin temel ilke ve kavramlarının kullanılması ile ilgili bir öneri geliştirmiştik. Yani çünkü aslında zaten tanımlanmış bir takım ilkeler kavramlar var. Hı hı. Ee, hani bunları yeniden evet. keşfetmek de gerek yok. Hani bir takım aslında yazılmış ve daha önce yapılan çalışmalardan da alınabilirdi diye bir önerimiz de vardı. Kesinlikle. Ya aslında orada hani doğrudan o da çocuğun Konulmadığını düşünüyorum ben ve bütünsel bir bakış açısı da geliştiremediğimizi ve bu yüzden de hani strateji tavsiye üzerinde çalışılmaya mutlaka devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O metinde hesap verebilirlik yani sorumluluk sahipleriyle ilişkili olarak hesap verebilirliği de açığa kavuşturmak gerekiyor. Orada özellikle hani kapsayıcılık, tüm çocuklara yönelik e, hizmetlerin düzenlenmesi, ayrım gözetilmemesi ve çocuğun yararının odağa konulmasının e, tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Hı hı. Bir de aslında tabii kongrede bu strateji oturumundan biraz bahsedecek olursak aslında kongrede çocuk delegeler ve yetişkin delegeler vardı. Yine evet. onların 2 Mart'ta yayınladıkları basın bildirisinde organizatörlerin mesela kaç 267 çocuk 252 yetişkin delegenin kongreye katılımından bahsediyorlardı. Ve strateji oturumunda aslında çocuklar ve yetişkinler bir aradalardı. Ve bu belgeyi birlikte tartışıyorduk. Evet, Ama abi. tartışıyorduk derken son günün Oturumun sonlarına doğru aslında çocuklardan gelen değerlendirmelerde de anlaşıldı ki aslında birçoğu anlamadıklarını ve hatta sıkıldıklarını da e, dile getirdiler. Çünkü diliyle ilgili de zaten bir sıkıntı vardı. Yani çocuklar yönteme dair de bir sıkıntı oluştu. Evet. Ee, yani e, sürekli hani katılıma dair vurgu yapılıp e, bunun bir ilk olduğunu e, vurgulandı. Yalnız hani çocuk katılımını belki tekrar e, tanımlamakta fayda hı. var. Hani toplantıya dahil ederek orada oturmasını ve yani söz istediğinde söz vermesini sağlamak değil aslında çocuk katılımı bir eşitler ilişkisinin kurulması ve hani birlikte çalışabilecek zeminin oluşturulması gerekiyor yetişkinlerin bu konuda galiba ezberlerini ve alışkanlıklarını bozması gerekiyor yani kendi yöntemlerinin çocuklara uygulandığında verimli sonuç olmadığın daha doğrusu verimli sonuç alınmadığının bir göstergesi de oldu. Birçok çocuk hani e, dili anlamadığını, sıkıldığını, e, o yüzden kaldığını çok hoş ve açık bir şekilde ifade etti. Hı hı. Orada e, belki paralel oturumlar oluşturularak, farklı yöntemler geliştirilerek e, sürecin verimli olması sağlanabilirdi. Ama bir şekilde burada sadece toplantı odasında çocuk ve yetişkinler bir arada bir toplantıya katıldığı gibi bir süreç ortaya çıktı. Çocuk katılımı derken aslında bunu demek istemediğimizde birkaç kez dile getirdiğimizde de tekrar hani çocuk katılımına karşı bir <gülüyor> duruşumuz var gibi algılandı. Aslında demek istediğimiz tam da bunun tersiydi çocukların gerçekten sürece dahil olabilmesi için. Farklı yöntemler, farklı yaklaşımlar gerektiği, onlarla bir arada çalışabilecek yani 200, 300, 500 kişilik gruplar halinde değil, daha küçük gruplar halinde geri bildirimleri alabileceğimiz bir süreç yapılandırılmasında vurgu yapmaya çalışmıştık. Ama tabii bu galiba bütün kongre boyunca yanlış anlaşılan bir nokta oldu. Evet. E, orada aslında tam olarak derdimizi anlatamama ile ilgili bir durum vardı. Evet, bir de tabii ki şöyle bir şey var. Ben... E, Program başında da bahsettim. Yine Çocuk Vakfı'nın kongre sonrasında yayınladığı basın duyurusunda geçiyordu aslında. Bu taslak aslında Başbakan'a sunulmuş 81 ilin çocuk delegeleri tarafından. Tabii şeyi de bilemiyoruz yani kongrede 3 gün boyunca tartışıldı. Daha önce bir görüş alındı bizim verdiğimiz görüşler ve belki daha da başka kurumlardan veya kişilerden gelen görüşlerdi. Bunlar nasıl yansıyacak stratejiye de aslında başka bir şeydi. Hani üç gün boyunca aslında bu acaba söylenenler kayıt altına alınıyorlar mı? Tasla nasıl geçirilecek falan bu süreçle ilgili de aslında bir bilgilendirme ihtiyacındayım. Ben kişisel olarak ve Değil genel de. olarak da herkesin bu konuda çok da bilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hiç geçmedi kongrede böyle bir bilgilendirme. Ya kesinlikle. Aslında hani belki aceleye getirildi. Ee, Deki vurgumu da tekrar dillendirmem gerekiyor burada. Kişisel olarak ben orada sadece konuşulanlarım veya getirdiğimiz önerilerin sadece kayıtlara geçtiği dışında bir hissim oluşmadı. Yani onların ne kadar dikkate alınacağını veya dikkate alınmadığı durumda bize geri bildirim verip verilmeyeceği konusunda büyük şüphem var aslında. Bu yüzden de hani kaps yani en azından strateji metnini hazırlarken. Önemli vurgulanan, biz katılınca bir süreç yapılandırmaya çalıştık vurgusunun çok da gerçekleştiğini düşünmüyorum. Orada hani en azından kişiler olarak, ben da ve dahil olduğum örgüt olarak da bunu hissedemedik. Verdiğimiz geri bildirimlerin ne kadar dikkate alınacağını, yani bu aslında çok kötü bir his. <gülüyor> evet. katılamadık. Çünkü strateji belgesinde özellikle amaçlar, stratejik amaçlar ve eylemler tartışıldı ama aslında eylemlerin zaman ve takvimi, ve tam olarak e, aslında eylemlerin daha sonra yazılacağı hı hı. Ee, ve bunun daha ilk taslak ve başlangıç olduğu konuşulmuştu ve bundan sonraki süreç aslında bir bilgilendirme ihtiyacı da hissediyoruz ki hisliyorum. çünkü bu katılıma devamda da ettirmek istiyoruz ve takibinde yapmak istiyoruz aslında hani e, çünkü bir yandan da hani böyle bir girişim başlatıldı ve bir şeylerin artık artık hani bu süreçle daha tamamlanmadan e, aslında değiştirilmesini istiyoruz. Çünkü gerçekten e, çocuk hakları açısından çocuk haklarıyla ilgili bir belgenin içerisinde çok da hak temelli olmayan e, bir takım ifadeler veya e, eylemler var ya da bir takım yerlerde çok tekrarlar var. Çok anlaşılmaz ve muğlak ifadeler var. Aslında bunlar da e, muğlak ifadeler. Herkesin yorumuna açık ifadelerdir. Ve hani bir ulusal bir çocuk hakları stratejisi belgesi içerisinde de olmaması gerektiğine inanıyoruz. Yani Muğla yerine daha hak temelli bir takım yerler tanımlanmış, bir takım insan hakları belgelerine referans veren evet. e, tanımlanmaların yapılmasını aslında istiyoruz. Kesin, kesinlikle. Yani son aldığım e, duyum doğrultusunda strateji taslağının tekrar yazım grubuna gönderildiği e, ve... E, Son halin verilmesiyle ilgili olarak onlarla iletişime geçildiğini biliyorum. Ama bu gözden geçirme sürecine ne kadar dahil olabileceğiz veya görüşlerimiz ne kadar içine alınabilecek konusunda bizim bir bilgilendir bilgilenmemiz yok. Hani kongreye katılan delegeler olarak o konuda da bir merakımız sürüyor açıkçası. Ama biz zaten hani bir şekilde takip edeceğimiz için bu süreci de onlara yine bir raporla... ...düzenleme kuruluna da yeteceğimizi de... ...yetmek de istiyoruz bir yandan evet, değil mi? Ya yani aslında çok... O, o çok önemli... Evet. Üç gün boyunca gerçekten çok büyük emeklerle, evet. büyük kaynaklarla bir süreç yaşandı. Onun hem içerideki yani süreci dahil olanlar tarafından hem de sürecin dışındakiler tarafından değerlendirilmesi, düzenleme, bilim ve değerlendirme kuruluna bu konuyla ilgili bilgilerin gitmesi çok önemli diye düşünüyorum. Hani Çünkü bu işlerin sürdürülebilirliğini ve tekrar güçlendirilmesiyle ilgili bir süreç yaşanması gerekiyor. Tabii bu süreçte de şöyle bir endişemiz var. Bütün bu değerlendirme ve önerilerimizin tekrar böyle saldırı niteliğinde veya kişisel eleştirin niteliğinde algılanması konusunda da benim bir endişem var doğrusu evet. açıkçası. <gülüyor> evet. Süremizin de sonlarına doğru geliyoruz ee, Emra. Son olarak aslında söylemek istediklerim. Benim aslında tabii bir sürü konu var. Hı. Mesela geçen hafta birazcık değinilmiş. Yani son yaşanan olayla medyaya birazcık taşındı. Evet. Yani başbakanla olan e, son anda başbakanın konuşması sırasında yaşananlarla da birazcık gündeme geldi. Hı. Aslında arka plan birazcık... E, da kaldı. Biraz Doğru. o önem geldi. Ki o zaten artık bilmiyorum ama bizim de gerçekten artık anlamlandırmada zorlandığımız ya bir belki süreçti. Bunu şu şekilde de özetleyebiliriz. Üç günlük kongrenin bütün hazırlık aşamalarında sürekli bir slogan önümüzde geldi. Söz veriyoruz diye çocuklara. Ama şimdi olanları düşündüğümüzde bir yani benim içimden geçen tek cümle sözün bittiği yerdeyiz demek geliyor. Çünkü e, tam da dediğin gibi son gün olan başbakanın konuşması sırasında söz almak isteyip de daha sonra bir Ar Ar Ar arbede içerisinde gözaltına alınan e, iki çocuk, iki yetişkin delegenin yaşadıkları artık sözün bittiği yer gibi ifade edilebilir. Daha sonrasında hani başbakanın çocukların çocuklarla bir araya gelmesi ve işte taleplerini birebir alması e, belki onarıcı bir süreç yapılandırmaya çalıştığını gösterse de hani hem e, o süreci e, yok saymamızı kesinlikle e, mümkün kılmıyor. Öte yandan da çocuklardan birinin e, okulunda öğrenci temsilcisi olması ve o temsilcilikten atılması üstüne de bir de e, disiplin cezası verilmesi onunla ilgili aslında hani bir arada konuşabilecek ortamları henüz çocuklar açısından yaratamadığımızı da gösteriyor gibi geliyor. Çocuk katılımının içerisinde aslında bir yandan da hani o çocukların görüşlerinin ifade edilmesiyle ilgili de ve sonradan başına gelenler de aslında başka bir, bir şey taşıdı bizi. Kesinlikle. hani Hem o gün salonda doğrudan şiddete tanık olan veya işte şiddeti yaşayan çocuklar veya dolaylı olarak onları gören çocuklarla ilgili aslında nasıl bir telafi mekanizması oluşturabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Yani e, açıkçası birilerinin çocuklardan özür dilemesi gerekiyor. Yoksa hani her şeyi bir kenara bırakıp onlara hoş geldiniz yetişkin dünyasına demeyi de seçebiliriz. Ama bu bence en son e, daha doğrusu olmaması gereken bir seçenek. Hı hı. E, ve şiddet olmayan bir ortamı nasıl sağlayabiliriz çocuklara? E, bir dahaki çalışmalarda bunu hep göz önünde tutmamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum Emrah. Teşekkür e, programımızın ederim. sonlarına geliyoruz. E, tabii ki bu konuşmaları yapıyoruz çünkü hani bizim istediğimiz şey bunların tartışılması, eleştirilmesi, karşı görüşlerle karşılıklı tartışılarak bir diyalog ortamının yaratılmasını istiyoruz. Hı hı. Hani bunların da az önce Emrah'ın belirttiği gibi bir e, biz ona yani bir saldırı değil aslında eleştirip karşılıklı alanda çalışan insanlar olarak e, nasıl daha iyisini yapabiliriz üzerine aslında bir aradayız. E, o yüzden hani aslında. Emrah'ın en başta söylediğini ben programın sonunda tekrar yenilemek istiyorum. Tabii ki çok büyük bir emek harcanmıştı. E, 18 tane kitap yayınlandı. Mesela bunların hepsi bence alana dair çok da güzel gelişmeler. Ama bir yandan da e, bu yaşananları da e, görmezden gelip sadece sayılar üzerinden kongreyi değerlendirmek de çok e, doğru değil e, diye bitirmek istiyorum. Tabii ki kongreye katkı sunan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Ben aslında Tanzer Gezer'in bir yazısında, gazetede çıkan bir yazıda sonunda söylüyordu. Bence önemli bir şey. En azından belki de bu girişim bizim nerelerde ne kadar yetersiz olduğumuzu gösterip belki daha da çok üzerine çalışmamız gerektiğini tekrar öğretti bize diyorum. Yani çok üzerine düşünecek konu çıktı. Çocuk katılımını tekrar konuşmamızın veya ne demek olduğu ile ilgili aslında alanda çalışan olarak aynı dilimi kullanıyoruz. Bunları birazcık tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. <gülüyor> o zaman e, programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Emre'ye da çok teşekkür ediyoruz tekrar deyip e, programı sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>